Kereyağı almış başını uçmuş Tezeyin fiyatı kömürü geçmiş Büyükler ecelin şerbetin içmiş Küçükler gurbetin yolunu tutmuş Kız anam kız bacım böyle olur mu? Süte yüzde yüz zam verilir mi? Peynirin yanına hiç varılmıyor, Köy yerinde fiyat böyle olur mu? Mahallenin avratları budurdu. Kendi gafasınca fiyat artırdı, Biz başka köylerden pazar kurarken, Köyün avratları işi batırdı,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 Köye geldi havasından geçilmez İlk gün yorgunluktan ağzı açılmaz İki katına sattım der sabahtan Köyün avratları korkmaz Allah'tan Kız anam kız böyle olur mu? Süte yüzde yüz zam verilir mi?